883, numaralı konu, Ebu Derda'ın evlenmesi, evet, Ebu Derda Hazreti Selman'la birlikte ona bir kadın istemek üzere Leysoğulları kabilesine gitti, oraya vardıklarında Ebu Derda kadının ailesine yalnız başına vardı ve Selman'ın faziletinden, Müslümanların ilklerinden olup bu dine yapmış olduğu hizmetlerinden bahsetti, sonra da, falan kızınızı Selman'a istiyorum, dedi, kadının ailesi ise, biz kızımızı Selman'a vermeyiz, ancak eğer istersen seninle evlendirebiliriz, dediler böylece Ebu Derda kızla evlendikten sonra Selman'ın yanına döndü ve ona, olup bitenleri sana söylemeye utanıyorum, dedi, Hazreti Selman'ı oldu söylesene, deyince de hadiseyi ona anlattı, bunun üzerine Selman şunları söyledi, asıl benim senden utanmam gerekiyor, çünkü Allah'ın senin için yazmış olduğu bir kadını kendim için istettim.